صلاط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ملا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله مَن يَهْدِهِ بِاللَّهِ فَهُوَ هُدِيَ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ فَبَلِّغُوا رَسُولَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ مَا نُعْلِمُ عَلَى مَا قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا مِنْ الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اللَّهُمَّ فَعَّنَا مِنَ الْعَظِيمِ مُبَارِكْ لَنَا فِيهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب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 Beddua etmek isteyenler bedduayı geciktirirlerdi. Receb-i Şerif ayını beklerlerdi. Receb-i Şerif ayında o bedduayı yaparlardı. Bunun tutması Receb-i Şerif'ten sonra olurdu tabii. Çünkü geçen derste de, fegahat gecesinde de burada konuştuk. Receb-i Şerif Allah'ın sahır ayıdır. Bunun hakkında birkaç mana vermiştik. Bütün aylar Allahü Teala azmetlerine vardıklarında Rabbimiz mekandan münezzeh olarak onlara sorar. Kullarımın nesini duydunuz, nesine şahit oldunuz? Bütün aylar hakkımızda neyimize, aleyhimize ne yaptıksa şahitlik ederler. Recep-i Şerif bizden ayrılıp Rabbis'in huzuruna vardığında ona da kulları hakkında sorunca Recep-i Şerif ben sağırdım, kötülüklerini duymadım buyurur. Hep iyiliklerimizi söyler. Onun için sağır ay, denmiştir. Fakat recep Kerim Şerif sağırsa Allahu Teala sağır değildir haşa. O Recep'in sahibi hepimizi duyuyor. Hepimizi görüyor. Bazıları da yanlış anlayarak bu sözlerden Recep-i Şerif'te günahlar yazılmıyormuş. İstediğin günah yapabilirmişsin gibi zannediyorlar. Halbuki Recep-i Şerif'te günahlar kat kat yazılıyor. Şu yılbaşı melaneti belki bundan evvelki senelerde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 bu aldeva. Sen boşuna tek bir kavga devam ederken, nereden başlamış bir işin devamı? Yumuşukuplayacaklar <gülüyor> diye silahı çalıp, çalıp edecekler. Sen bana dediklerini azıcıklar diye silahı kestiler bu gece. Allah çale onları bütün hayırlardan kestsin. Onlara kat kat işkence ederek yaptıklarının bin beteriyle mukabele edilsin. Şimdi bu gecenin bir önemiyeti ne olacak? İnşallah sohbetimizin sonunda yağan lanetin defi için, rahmeti ilahiyenin celbi için ve dünya üzerindeki zulmün nihayeti için, Müslümanların başına gelen belaların son bulması için şu mübarek Cuma gecesinde, Receb-i Şerif gecesinde dua edeceğiz, istiğfar edeceğiz, Allah'a yalvaracağız ve zalim kafirlere de beddua edeceğiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beddua etmiştir. Hanım kardeşlerimiz ses yapmasınlar alt katta. Bak sokaktaydılar aldı onları alta şimdi de ses yapıyorlarmış. <gülüyor> e, ses yapmasınlar. E, i̇yice dinlensin. Bir kişinin bile dinlemesine vesile olmaya bakalım. Mani olmaya bakmayalım. Şimdi elhamdülillah Allah'a yallar yallar havayı şahit etti. Sokaklarda kalsanız da donacak değilsiniz.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 E Allah'ın helal ettiği bir şeye haram derse, haram ettiği bir şeye helal dersek, işkembe-i atarsa, kafadan konuşursa, efendim bilmeden fetva verirse, imanını bırakır iner. Fetva vermek ancak Allah'ımıza mahsulsuz, vaaz etmek ancak Allah'ımıza mahsulsuz. <gülüyor> لَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ O Allah size vaaz ediyor, belki düşünür de yola gelirsiniz. اِنَّ اللّٰهَا نِعِمَّا اِعِذُكُمْ bi. Şüphesiz allah Teala te ne güzel vaaz ediyor.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 Ona göre Rabbimizden bizzat dinleyelim. O buyuruyor. Ya ey demek. Ey yuha uyan demek. Ellerine amen. Bu da ey benim iman şerefiyle müşerref olmuş kullarım demek. Ya harfi nidadır. Ey yuha harfi tembih. Harfi nida demek seslenme, çağırma harfi.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 kâb gafletten ikaz eylesin. Allahümme nebbînâ kâblen kablen el mevk. i̇mam Rabbani Hazretlerinin duasını yapalım. Ey Allah'ımız ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır ya Rabbelâin. Şu cemaatimizin hepsine uyanıklık ihsan eyle. Şuurler nasib Beyle Uzaktan yakından kadın erkek ne yolları tepip geldiler. Hristiyanların inadına geldiler. Dinsiz imansların zıttına geldiler. Senin yolunda bulunmak için geldi. Sen şahitsin ya Rabbi. Bu adımlarına mukabil. Sen uyanıklık güfsane ya Rabbi. Amin. Ve bundan sonra dinleyecekleri sohbetleri de hepimiz hakkında çok müessir eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Ya harbi nidadır, dostun dostuna çağrısıdır. Ey yuha harbi tembihdir, dostun dostuna uyarısıdır. Eylezîne âmenû, ey inanmış kullarım demektir. Dostumuz Mevlamız Allah'ımızın Celle Cilaluhu bizler hakkında imanla ve yani ben sizin imanınıza şahidim Allah buyurdu. Ya ayuhellezina amanu iman etmiş kullar. Ey benim dostlarım, has kullarım, seçkin kullarım, imanınıza şahidim. Benden nişahit mi olacaksınız? Ve kefa billahi şahida. Şahit olarak Allah yeter celalü celalühu. Hepiniz benim mümin kullarımsınız. Ben de sizin veli nimetinizim. Ne demek veli nimet?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 أستعذب الله، الله ل الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أبليا. Hujjüy-hürjünen hem min al-nur ila zulmaat. Allah-u inanan kullarının velisidir.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 اَلَّهِ الَّذ۪ي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْوُ وَذَيْلُ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يد۪ Sadakallahu aleyhi ve sellem. -al Habibim, bu öyle büyük bir kitaptır ki bunu biz indirdik sana.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 Kabe'nin üstüne Kur'an'ı toptan indirirdi. Ebu de Ebu Lebed'e, Ebu Bekir Sıdık'a da radıyallâh'ın öbür kafirlere de aleyhmullâh'a Derdi ki, buyurun Arapça ananızın dili Hicaz lügatında size kitab indirdim, okuyun, isteyen nasıl isteyen inkar etsin derdi. Ama öyle yapmadı. Ya onların içinden bir peygamber seçti, ona onun kalp-i 23 senede millet hazmetsin,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 Şeytan gibi insanlar, Kâbi bile Eşref gibi Yahudi reisleri, küfür reisleri, dalalet reisleri, Neuzübillah. Daha Türkçe mi konuşayım, kısa mı konuşayım? Bu millete şeriat ve sünnetin dışında emreden kimse, tahut şeytan, zındık, tane arıyoruz. Bu millete şeriat ve sünnetin dışında emreden kimse, babamın oğluysa da,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 فما عليها أولئك القوم لا يجادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنات فمن أوعى وما أصابك من سئ. فأرسلناك للناس رجولا وكفى بالله شهيدا من يضع الرجول فقد طاع Habibim, iyilik de Allah'tan geldi, kötülük de Allah'tan geldi. Bu millet az kalsın, hiç laf anlamayacaklar. Ne biçim millet rastladır? Sana bak ne bildireyim, sen de ümmetine bildir. Ne iyilik geldiyse size Allah'ınızdan geldi. Ve mâ bikum min ve min Allah. Ne kötülük geldiyse size nefsinizden geldi. Ya Rabbi sen dedin ki Allah'tan geldi. Yaratması benden, sebep olması nefsinizden.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 umumiyetle bela İslam aleminin başında dolanmaktadır. Ekseriyetle huzursuzluk Müslümanlardadır. Bunu da görüyorsun. Bunun sebebini niye aramıyorsun? İşte sebebi Allahü Teala'nın beyan ettiği gibi nefsimizin şerrindendi. Bakın Bosna Ersek'ten bir kadın gelmiş geçenlerde bir kardeşimiz anlatıyor o kadın bu işlerin içinde olayların içinde diyor ki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 E bozsa erkeklerin başına büyük felaketler. Ama kendisi ne diyor? Bak kadın ne diyor? Benim oğlum diyor Müslümanken karısına derdi ki başını açık keseceksin. Örtersen boşarım seni. Bugün Türkiye'de böyle insanlar var mı? E demek aynı bela yani yanaşmış yani ha. Aynı laflar. Başını örtersen boşarım seni. Sırplarla beraber içki içmeler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 Demiş ya el habbi Abdullah, vel beytü beytullah, ve zeyti zeytullah, kul Allah'ın demiş, ev Allah'ın, ya Allah'ın bandırmış yiyor. Bekside görmüş bunu gelmiş, el matrakatü minallah, sopa da Allah'ın demiş, buna girişmiş. <gülüyor> Her şey Allah'ın, öyleyse sopa da Allah, Bela da Allah'ın, ceza da Allah, onu gönderdi ya. He? Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki ''Benim ilmimden, kudretimden, irademden, hikmetimden hali hariç bir şey olamaz.'' Anlatabildik mi? Anlayamadınız. Rabbimizin sıfatlarından. İlim. Ne demek? Bilmek. Onun bilmediği bir şey dünyada, ukbada, alemlerde. Olabilir mi? Olmaz. İrade istek.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 İlminden, iradesinden, kudretinden, hükmetinden geçmiş. Ve müstahak oldukları için bu bela başlarına gönderilmiş. Başka bir dava yok. Ve Sırpları, Bosna Erseklerin başına yollayan, Rusları, Afganistan'ın başına yollayan, efendim, Cezayir'de, Türkiye'de hangi bir Müslümanın başına bir kavuru yollayan kimdir? Allah'u Teala? İnanmıyorsanız ayet okuyun. Allah-u Teala onu da beyan ediyor. İsra suresinin birinci sayfasındaki buht-u nassar hakkındaki ayetler bizzat Rabbimizin kendi azamet ifadesiyle. Estağfirullah فَإِذَا جَاءَ وَعَدُوا لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُل۪ي بَأْسٍ شَد۪يدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ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 öyle bir intikam alacağım ki ebedi cehennemden çıkartmayacağım. Onu ne soruyorsun? Ve ne yapacaklar? Fecatü girip dolacaklar, Hilal eddi ya. Evlerinizin ortasına girecekler Mevla buyuruyor. Bak kitapta yazdım size. Böyle yapacağım. Evin ortasından karınızı alacak, kızınızı alacak, namusla çıcavz edecek, yakacak o zaman bütün hatınızı yağmalayacak, evinizi başına getirecek. Hiçbiriniz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 ki para soruyor ne parası soruyordu ona Ya burası efendim ziyafet yeri değil ki ya o parayla yemek yeridir bu Ya o dedi ben de param ara yok neyi mi alın ne yapacaksın ya bunu iyi bir dövdüler ıslattılar. Bir yandan dayak yiyor bir yandan diyor ki yüzsüzlğa vuruyor işi Bu ne hala memleket diyor döve döve helva yediriyorlar <gülüyor> Allahu Teala adamı zorla cennete sokacak ya He kulum sen Müslümansın evet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 paraları pul olmuş, kafaları harpten, dertten, beladan kurtulmamış, izzet, devlet ve istiklah hiçbirinde yoktur. Bugün Türkiye müstakil midir? He? E müstakil olsaydı şimdiye kadar Bosna her şeye yardım edemez miydi? Emir almadan halaya giremiyor be, efendiler. Emir almadan halaya giremiyor. E şimdi bu yavurlara uyuldukça ilerlendi mi, ilerlenmedi mi?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 Bu İslam nizamı, bu Allah'ın nizamı ya. Bu istenmez mi ya? Estağfirullah. Efe hükmel cahiliyet yebğun ve men ahsenu minallahi hükmel li kavmin yuqinun Hala cahiliyet kanunları kanunlarımı arıyorlar. Allah-u Teala buyuruyor, İslam nizamından evvelki Geri düzenleri var İslam'a gericilik diyorlar. Halbuki bunlar 1400 sene evvel gelen, insanlara saadet getiren, İslam nizamının gerisindeki en büyük meranet nizamını savunuyorlar. Allah. Kafirlik hala vampirlik, canilik, katillik, vahşilikten ibarettir. İşte Sırpların yaptıkları, işte Hristiyan aleminin rezaleti gözler önündedir.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 Allah Teala Hazretleri Türk milletinin kaşına gözüne aşık değildir. Hüneri Türklükte de bilmeyin. İslam'da ırkçılık yoktur. Irkçılık yapan bizden değildir. Yani Türk ordusu kuvvetliymiş de yavurlar bunlara bir şey yapamıyormuş. 500 eşkıya ile baş etsen de ondan sonra bana anlat. 500 eşkıya ile baş et, ondan sonra bana anlat. Boşuna konuşma.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 Kalbimizle hazırlıklı olalım Allah'ımıza. Buyur yarım. Seni dinliyoruz. Sen bizim velimiz, mevlamısın. İnanıyoruz sana yarım. Ne diyorsan hayrımızdadır. <gülüyor> <Eğer> İncu teyru erifat eder seni. Fariqan <gülüyor> minellezina utul kitab. Sizden evvel kendilerine Tevrat ve İncil kitapları verilmiş olan Yahudi ve Hristiyanların ekseriyetine, ekseriyetten maksat İslam'a, Kur'an'a inanarak Müslüman olmayanlarına. Müslüman olanları az da olsa vardır. Onlar bizdendir. Geri kalan ekseriyete uyarsanız ne yaparlar biliyor musun? Ya döndürürler ba'de imaniküm şu imanınızdan sonra nereye çevirilersi? Kafirin. Gavur olmaya çevirirler sizi. Şimdi bu ayeti celilenin iniş sebebini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 ''Ve keyfe tekfirûn, ey benim Habibim Muhammed Mustafa'mın ashabı, sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ''Siz nasıl kâfir olursunuz?'' Allah Allah! Ne demiyor onlara? ''Siz o y***'i niçin dinlediniz?'' demiyor. ''Siz nasıl kâfir olursunuz?'' Yani onu dinlemeyi küfür sayıyor. Onlar kâfir oldu demek değil, dinlerlerse, devam ederlerse gâvur olurlar demek. Bir dinledin, iki dinledin, üç beş derken baksın ki iman nuru kalbinde söndü, küfür karanlığı kalbine girdi. Ve kalbini zindana, cehenneme çevirdi. Siz nasıl kâfir oluyorsunuz? Başınızdan aşağı Allah'ın ayetleri okunuyor. وَف۪يكُمْ رَسُولُهُ En sevgili Peygamberi Muhammed Mustafa ad sallallahu aranızda bulunuyor. Bizim de aramızdadır. Manen sağdır. kabri şerifinde haydir, diridir. Şu anda sizin şu cemaatınıza şahittir. اَلَنْبِيَا وَحْيَاهُمْ fi قُبُورِهِمْ يُسَلُّونَ Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Rasûlullah Efendimiz'in şu anda kabri şerifinde namazdadır. Ve bu gece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 her sabah akşam kabrimdeyken, sizin bütün yaptıklarınız bana gösterilecek. Eğer yaptıklarınızı iyi görürsem, sizden hayırlı bir haber alırsam, mesela bu gece bizden çok iyi bir haber alıyor. Milletin... İscan Meclisinde olduğu bir dönemde o siyah hatumu atalım. Bu olmuyor. Milletin günah pataklığına düştüğünde senin falan falan, hatta var ya babanızın ismiyle, sülalenizin ismiyle falan kavimden falan kabileden falan oğlu falan bugün bu gece şu Meclis'te bulundu diye hakkınızda haber gidiyor Asiullah salihamı. Dannetmeyin ki boştur bu işler. İyi haber alırsam Allah'a ham de dediğin ve invecet cüvanı Kötü haber aldım. Falan ümmetin işçi işti. Falan ümmetin kumar oynadı. Falan ümmetin zina etti gibi. Ne billah. Kötü bir hava hadis alırsam sizden ne yapacağım? Ya Rabbi, o ümmetlerimi affeyle diyeceğim. Sizin günahınızın affını isteyeceğim Allah'ımdan.'' Yani ölümüm de sizin için hayırlıdır çünkü hakkınızda aldığım kötü haberler için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 شاهدا ومبشرا ونذيرا وزاعيا إلى الله بإذنه وسراجا فبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله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 Lan yarı yola geldi, bir soktu bunu, totbağın içine işledi iç be. Dedi ne yapıyorsun ya? Dedi huyumdur dedi, sokarım dedi kusura. <gülüyor> dedi benim de huyumdur, batarım dedi. Biliyor musun? Bir battı, bu yerlere sellere kaldım Şimdi akreple anlaşılıp da bu beni sokmaz. Niye? E ben kullanmasını bilirim. Neyini kullanacak size? İmam-ı da akrep sokacak da akrep değillenecek? Akrep geliyor, İmam-ı Azam de dediler, akrep sokacak seni şunu öldürelim. لِلْحُمُ الْعُلْمَاءِ مَسْمُمَةٍ dedi alimlerin etleri zehirlidir dedi bizi yerse o zehirlenir biz halimse böyle değilsek zaten soksun gidelim geldi geldi geldi bir soktu bir şişti şişti şişti pat keverdi gitti İmam Azam, bir şey olmadı e sen kimsin de yani akrep sokacak da sana bir şey olmayacak ödün kopar kaçarsın ya akrep soksa canına sokar bunlar soksa imanına sokar akrepten beter yılandan beter Eşauri billah inne şerrü'd devab 'inda'llahi sumu'l Ya ayet sana. Allah indinde yeryüzünde gezip dolaşan canlıların en şerlisi, en kötüsü, en zararlısı kimdir? Yılan mı, ciyan mı, akret mi, solucan mı, ejderha mı? Değil. Hakkı duymayan, hakkı söylemeyen, hakkı anlamayan kafirlerdir diyor. E bunları seyreden ne olur ya? Ne olur? Na'udü billahi teala şükür.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 Amma da film çevirmiş. Amma da köpek atıyor diyen ne olur? Tehlikeye gider arkadaş. Ben de bunu burada söylüyorum. Çıkıyorsunuz aynı tas aynı hamam. Geçen cemaatten birisi anlatıyor bana. İlk sohbete gelen birisi diyor. Bu mesellerden biraz duymuş. Eve gitmiş. Yahu demiş. Hoca da böyle böyle dokundurdu demiş ama. Açmadan da duramıyor. Bir bakayım ne var? Bir açmış.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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Kullarım, size Kur'an'da ayet indirdim, iyi dinleyin. اَنْ اِذَا تَمِعْتُمْ آيَاتٍ لَا يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوبُوا فِي <gülüyor> حَدِيثٍ غَيْرِهِ Allah'ın ayetlerinin inkar edildiği, Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiği, Allah'ın şeriatinin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 İnne <Sessiz> Allah'a cami'hul munafiqine vel kafirine fi cehenneme cemii'a. Şüphesiz Allah. Onlar açıktan yavurluklarını püskürdüler. Siz de biz Müslümanız dediniz ama bir gavurdan geri kalmadınız. Siz de münafıklar defterinde hepinizi cehennemde toplayacaktır Allah Celle Celle. E şimdi bu tehlikeye insan girer mi ya? <gülüyor> Efendimiz soyluğuna sen buyurdu. <gülüyor> Men ehabbe kavmen ala e'malihim. Kim bir milletin yaptıklarını severse, kendi yaparsa buyurmuyor. Yaptıklarını severse. Huşire fi Mahşere onların arasında çıkacak. Sevdiğin, seyrettiklerin arasında çıkacak. Ve hûsi be yevmel kıyâmeti bi hizâbihim. Kıyamet gününde onların hesabıyla ona da hesap görülecek. Ve illem yâmel bi Onların yaptığını yapmasa da, sevdiği için, izlediği için, desteklediği için, razı olduğu için, beğendiği için, ortak, aynı defter, aynı dosya, aynı amel.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 bir dua yaptı. Fakat adam hemen uyandığı için ne dedi? Dedi ki hoca dedi niye bana beddua ettin dedi. Dedi ben sana beddua etmedim dedi. Ben sana çok hoş bir dua yaptım. Beddua atın bana dedi. Ben buna amin demem. Dedi. E peki bu, bu dua aslında doğru bir dua. Sen bu duaya kendini niye sokmuyorsun da amin denecek hale gelmiyorsun da duaya amin demem.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 Ey inanmış kullar, latet qizil Yahudi ve Nusara evliya. Sakın Yahudi Hristiyanları dost etmeyin. Bahuv evliya var, onlar birbirinin dostudur. Size dost olmaz, kevurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz. Duymadınız mı? Ve men yetevellem minkum feinu minhum. Sizin içinizden Yahudi Hristiyanlarla dostluk kuranlar da onlardandır. Onlarla bir söyleyeceğim diyor. İnna Allāh ala adillat alim alim Başka bir hadisle Ve men yef'al alize ali kefeleyse minallah şey. Yahudi Hristiyanlarla dostluk kuranlar bilsinler ki benim dostluğumdan sıyrılmışlardır, ayrılmışlardır. Allah Allah bir alakaları kalmamıştır diyor. Bunlar ayettir. Hz. Kur'an ayetidir. İlla antetekum minum tuka. Ama çok korkarsın, yavrun eline düşersin. Kovanı kıracağım, öldüreceğim seni tehdit eder. Görünüşte ona belgi, uyartan ruhsat olur. Uyumazsan azimettir. O daha iyidir. Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Birisi dedi ki: "Ya Resulullah" dedi. Ammar irtidat etti. Ammar sahabeden dinden döndü dedi. Ya o yapmaz dedi böyle bir şey ne? O arada Hazreti Hammar geldi ağlaya ağlaya, dedi ki Ya Rasulallah dedi, Anamla babamı beni kafirler yakaladılar dedi, Hepimize küfür teklif ettiler, şirk teklif ettiler, Anamla babam kabul etmediler, Gözümün önünde onları develere bağladılar, Develeri sürdürdüler, ortadan iki, hep ayırdılar onları dedi, develer gittince paramparça ortadan ayrılıyor adam. Ben de dedi, onların dediğini dediğimde canımı bağışladılar ama, İçinde çok içim içime sığmıyor ben nasıl onların dediğini dedim. Efendim buyurdu ki onlar hazimetle amel etti cennete gittiler. Efendim fehniyenle. Ne mutlu onlara. Sen de ruhsatla amel ettin. Senin de suçu bir daha yakalarlarsa yine öyle yaparsın, kurtarırsın kendini dedi. Ona ruhsat müsaade verdi. Ammar öyle bir Müslümandır ki İslamiye donun iliğine kemiğine işlemiştir o dinden dönmez buyurdu. Son ama dille müsaade etti.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 Lenen ya tevessül billahi fekad hudiya <gülüyor> ila Allah'a yapışan, onun ipine yapışan, Kur'an ipine sarılan dost doğru yola hidayet bulmuştur, kavuşmuştur. Ya eyhellezine amenu, ayetler bu hep aynı sebeple inmiştir. O Yahudi'nin okuttuğu şiiri dinleyenlere indi. Ey inanmış kullar, ittakullaha <gülüyor> hakku takatih. Allahu Teala'dan hakkıyla korkun.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 Koca İmam-ı Rabbani bu ne demektir ya. Haddesallâh'a şüphelâh. 70 bin evliyanın reisi ya. Bin senenin müceddidi. Resulullah'tan sonraki ikinci müceddidi. İkinci binin müceddidi bu zat. Ahmet-i Faruk-i Serhendi İkinci defa yüklendim diyor. Olmadı. Üçüncüde yüklendim. Yalvardım Allah'a iltica ettim. Ya Rabbi şuna bir iyilik yap. Şunun karanlığını kaldır diye.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 Ey inanmış kullarım, hepiniz sohb Allah'ın ipine, şeriat ve sünnete, Hazreti Kur'an'ın ahkamına sımsıkı sarılın. Ve <gülüyor> lâ birbirinizden de ayrılmayın, Kur'an-ı Kerim'den de ayrılmayın. İşte Kur'an meclisleri, işte sohbet meclisleri, ilim meclisleri, ayrılmayın. Ve zikirû aleyküm, üzerinizde Allah'ın büyük nimeti var, onu unutmayın. Nedir o büyük nimet? Yedgun cum'a ca en felefe beyne kulubikum siz birbirinize düşmandınız, kanlı bıçaklıydınız. Allahu Teala sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Fe'asbahukum bi ni'meti ihvana. Allahu Teala'nın İslam ve Kur'an nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Elhamdülillah. Ve kuncum ala şefah furc minen nar fe'enqadukum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 Aynı şu millet. Şimdi bu gece sabahlara kadar he içki, kumar, fuhuş, alem alem bir de sabah Rabbimiz istese hepsini cehennemde kaldırır. Geberse onları bu gece sabaha çıkartmasa ruhları hemen nere gider? Cehennem. Gece afiyette sabah cehennemde. Yapamaz mı? Yapacak da ha bunlardan kim bilir gece niceleri imansız giden olacak.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 ne kadar kalabilirsem sen iyisin, sen de kalay. Ya o kazık çakacak değil atacağım seni. O yine de bırakma beni. Bize i̇şte bu millet hep dünyaya böyleyiz ha. Halbuki dünya bize çoktan haberlerini veriyor. Hiyet <gülüyor> dünya tequl binili fiha hazar hazar min batshi ve fedki. Fala yagrur kum min ibtesam. Fakuliy muzhik walfiul mubki. Dünya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 Ondan sonra bırakır geçer giderim, sen de benden ayrılırsın, bir iş yaparım sana ebedî cehennemde ağlarsın. Niye aldanıyorsun benim gülmeme diyor. Dünya böyle söylüyor de kulaklarımız tıkandı, gitsek doktora kulağımızı yıka doktor bizden sağır. Nereyi kimi açtıracağız bu kulakları biz ya? İnnelarda, ve tünâdîkülleyev <gülüyor> min sebhîne Bastığımız topraklar her gün yetmiş kere bize sesleniyor. Yetmiş kere. Bir kere duymuyoruz onu. Ya beni ya Adem. Ey Adem oğulları, üstümde gezip dolaşanlar. Külü ve Yanınız ne istiyorsa yeyin için şimdi. Fe vallahi la kul ennel yemin ederim ki benim içime girdiğiniz zaman, ölüp bana geldiğiniz zaman etlerinizi, sinirlerinizi, yağlarınızı, damarlarınızı yiyeceğim diyor.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 Alt kattaki ne yapıyor? Aynı binada batarsak bir batacağız, çıkarsak bir Bu ne olacak boğa? Bu Bunlara emri bilmem yapamıyoruz. Vaaz-ı demiyoruz. sohbetlere davet edemiyoruz. Dini mühsam duyuramıyoruz. Bunların cezası bize de vuracak korkar. Ama vazifenizi yaparsanız, gider anlatırsanız, nerede görürseniz, duyurursanız, onlar gelmeseler, Rabbimiz mesul tutmaz.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 Dünya da ahirette aziz ederim Allah bu. Ama nerede bu milleti anlatasın? Bu hakikatleri duyurasın, bildiresin? Hala gavurların kapısında medet bekliyorlar. Fide alsalar aralarına da ilerletseler diye ümit ediyorlar. Allah'ım umduklarını buldurmasın. Amin. Allah'ım mülâlü'llezîne amen. Ben inananlara yardım ederim. Niçin mi? Çünkü onların mevlasıyım.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 Şu ayette s ''Ve terkenu <gülüyor> kafirlere, zalimlere vükûn etmeyin. Rukun değil, vükûn vavile, mastardır. ''Rakene yarkenu'' azıcık meyil demektir. Rabbimiz buyuruyor ki, ''Zalimlere, kafirlere azıcık takıyı meyletmeyin''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 Zerre kadar, toz kadar, mikrop kadar onlara meyledmeyin. Ne olur meyledersin? Fetemezse gumun <gülüyor> Onlara yapışacak cehennem ateşi size de yapışır. Ayet bu ya. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam kafirlerin ganimetinden bir parça kumaş vardı. Bir Müslümana onu hediye etti. Dedi al bunu giyin. Üstünüze başınıza giyecek bir şey yok. Sahabe-i İkram'ın çoğu yerleri yani açık kalırdı. Diz ile göbek arasını örtecek bir şey buldu mu? çok çıkıyor zaten. Başka bir şey yok. Çoğunda fukara. Gitti onu dikti. Giyindi geldi. Efendimiz Aleyhisselam onu görünce buyurdu ki. <gülüyor> Bu giydiğin elbise kafir elbisesidir. Giyme bunu dedi. Şaşırdı. Dedi ki, ya Rasulullah dedi, ben dedi bu elbisenin kumaşını senden aldım dün, giyindim geldim, niye böyle dedin? Ben dedi sana bu el kumaşı verdim ama bu şekil giyin de gel demedim. Sen kâbir kılığına sokarak onu giyindin geldin dedi, ne yapayım bunu? Yak onu dedi, çıkarttı yak. Bu hadis-i şeriften ulema istidlal ediyorlar, fetva çıkarıyorlar ki, Kafirlerin dokuduğu kumaşı giymek helal, onlar gibi giymek hara. Avret yerini belli edecek şekilde, saracık sıkışık şekilde, ananın yanına bile, kardeşinin yanına bile oturamayacak şekilde avret bu vaziyette, ciktikleri şekilleri giymek yasak. Bakın, zalimlere azıcık da kıymet ateş yapışır size. Sofranıza kadar, yemenize kadar, kaşık tutmanıza kadar, cavurlara benzemeyeceksiniz.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 Orda bir diyor boşluk gördüm, halbuki cam var şeffaf acayip bir cam orada cam olduğu belli değil açık zannetmiş onu Dedim şunları görmeden herkes bir tarafa bakıyor, bunu buradan kaydırayım, bu kemik beni burada rezil edecek sofrada, kimsenin kemiği yok, süsü yok, musu yok, medeniyete bak, kibarlığa bak şimdi. Oradan diyor bunu bir salladım diyor, kimse görmedi mi? Meğer cammış diyor, şangur dedi cam kırılınca. Bir ter bastı bana diyor, Zırıl sıkmam oldum, rezil oldum, herkes bana bak, ulan bu kalı tüccarı kaç deriden gelmiş, aa kemiği aldı attı cama, bu ne rezillik falan. Çıkarttım diyor, mendili diyor, yüzümü sileceğim diyor terden. Mendil mürekkepli. oldu herkes bana şimdi gülmeye başladı, ama bunlar bana ne gülüyor ne gülüyor. Bir bakarım diyor, cama aynaya, insan kılığından çıkmışım diyor. Artık burada durulacak hal diyor, bir kalktım diyor, herkesin boynu eğildi aşağı diyor, hep bağlı ya, o kalkınca öbürlerinin kapası eğildi aşağı, hepsi bağlı. Ondan sonra neyse boynunu koparan koparana, sıktı boynunu herkesin falan, hiç diyor da ayakkabı mayakkabı aramak yok, atladım dışarı taksiye büyüktedim. Ne bu adresine dedi, çek kaşeriye yedi. Adam dedi, bu ne? Suratı mosmor. Ayağında ayakkabı yok, çek Kayseri'ye. Kayseri buradan kaç para ya da. Götürdü beni diyor karakola. İyi bir yılbaşı kutladım diyor yani. Karakolda diyorlar, sen nesin, necisin, suratın ne, bacağın ne, bu, nereden geldin? Rezilliğin benim para. Allahu Teala bu resulülleh. Kafirler, ye yerler. Yaşarlar, zevklenirler, yerler içerler ne gibi hayvanlar yediği. Ven cehennemde onların gideceği yerdi. Rabbimiz kafirlerin yemesini, içmesini, yaşantısını hayvanların yaşantısına benzetir. Bu millette onlar gibi sofra kurmaya, onlar gibi kaşık bıçak ve onlar kılına girmeye can atıyor. Parasını, her şeyini feda ediyor. Keşke bir gavra benzetsinler beni. billah. Adama desen ki, yahu desen, amma da domuza benziyorsun be falan. ne yapar sana, sen bu lafı bana nasıl söylüyorsun sen? Yani elinden gelirse daya kadar, sana yoksa bak, sana karşı şiddeti kullanır, bu, bu lafı geri al bu, nasıl konuşursun sen bana, domuza benzetti beni, maymuna benzetti beni, bu adam, ebedi konuşur musun onu? Maymuna, domuza benzesen, kızıyor sana, desen ki felan artişe benziyorsun.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 Allah muhafaza etsin, bunlara özenmek, cehennem ateşine kendini hedef etmektir. Rabbimiz buyuruyor, zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Ne olur? Fetemezsekumun nâr. <gülüyor> cehennem ateşi yapışır size. Ve mâ min dûnillâhi min evliyâ. Kullarım bilin ki sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Tüm melâ tûsarûn. Ben de sizden dostluğumu çekerim.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 Benden ayrı dostlar edinmeyin. Sonra yardımsız kalırsınız. İnim inim inlersiniz kabirde kimse duymaz. Mahşerde inlersiniz, sıratta inlersiniz. Cehennemde ebedi yanarsınız, hiç çıkamazsınız. Çok yallarsınız yarabbi diye. Dinlemem sizi, duymam sizi. Ne derim size? Siz bugünü unuttuğunuz gibi ben de sizi unuttum. İslami <gülüyor> Bakil al lekum yarın mahşerde ne denecek biliyor musunuz? Siz bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün de biz sizi unutuyoruz.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 Beklemek ateşten beterdir. Rabbimiz buyuruyor ki, onları cehenneme nasıl atacağım? Seve seve, bayıla bayıla, burada sıkıştırdım bizi, cehennemde bir rahat yer ver bize de ateşe at bizi diyecek. E ne demek ya? وَمَّا مَنْ غَفَّتْ مَوَازِينُوا Sevabı günahı tartıldığında, ey sevabı hafif gelenler, günahı ağır gelenler, bize de bu tehlike var, فَأُمْمُهُ <gülüyor> haviye.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 فَنْكَتَّرَسَوَادَ ve فَوَمِنْهُمْ Kim bir milletin kalabalığını artırırsa onlardandır. Bugün yılbaşı kutlayan, bu gece yılbaşı kutlayan kimin kalabalığını artırıyor? Hristiyan aleminin sayısını artırıyor, onlardandır. Her bakımdan böyle düşünün, kıyas edin. Geniş düşünün, vakit yoktur, teferruata giremiyorum. Umumi konuları işliyoruz. Teferruatı sizin akıl ve idraklarınıza havale ediyoruz artık. Hepiniz akıl başında...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 bizden sonra gelenler Allah'a mavzu o kadının dediği gibi beş sene sonra olacak olsa diyor bir Müslüman gösteremeyecektir. İyi ki Allah şimdi verdi belamızı da İslam'ın tarafını tuttuk bir taraf kirlik ve neyse kursuluruz belgiliyor. E tabi ya bu kadar serbestlik bu kadar gavurlara meyil nereye götürecek bu milletine huzur Bu kadar lan istifa edeyim başlarınızı epey ağrıttım haklarınızı helal edin inşallah. Şimdi bir takım ilanlarımızı iyi dinleyin, ondan sonra da duamıza iştirak edelim. Herkese lanet yağarken biz rahmeti ilahiyeye sığınalım, kapısına sığınalım, iltica edelim. Milletin başına yağan lanetin de defi için, bu milletin de hidayeti için, isfah için inşallah Rabbimize arzu hal edelim.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 Donmasınlar yani yağmur çamur olmasın da bir sohbet dinleyebilsinler diye dua ısmarladık oraya gidenlere. İşte yani kendim bütün dua istemedim Allah şahit ya. Hemen sizin için dua istedim çünkü ben geliyorum içeride yer buluyorum ama millet bu kadar dışarıda var ya. Onun için elhamdülillah Rabbim bir hava nasip etti de birkaç kelime sohbet dinledik. İçki içen, kumar oynayan, zina eden zaten sokakta kalmıyor. yağmurda olsa yer buluyor da Mesele cemaat camiye gelen sokakta donmasın yani onun için.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 bir milyar lira nakit para, bir milyar nakit para olmadan bunun beton işi, temel işine girilmez, yarı yolda kalınır. Bu parayla bu temeli sık sık mı Allah'ın izniyle üstü kolay, o akar, o gelir. Ondan korkumuz yok. Rabbim gösteriyor bana bile rüya aleminde, mana iki katını bitmiş gösterdi şimdiden.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 sohbetler daha geniş olacak inşallah Rahman. Şimdi ben belki bir misli daha konuşurum. Yani 3 saat mi? 2 saat mi oldu? Bir misli daha konuşurum. Sabaha kadar konuşurum. Allah'ın kelimesi mi bitecek? Ben kendi kafamdan konuşmuyorum ki. Ayet adı çok mu Allah'ın kelimesi bitmez. Konuşurum. Ama sokakta o donarsa, ömrü yanarsa biz de burada huzursuz oluyoruz. Konuşmalarımız bile tabii ne oluyor? E, yani kuvvetini, verimini alamıyor.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 Bir artist geliyor Avrupa'dan diye bir dinsiz, imansız, kitapsız erif 750 bin lira bilete vermiş herif, 60 bin liralık ciddatta bilet karabu bilet yok. Niye Allah'ın dini için insan veremesin bunu ya? Lantenalül bir <gülüyor> En sevdiklerinizi vermeden takvaya ulaşamazsınız. Şimdi üç tane fazilet bildireyim.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 Rabbimiz onu cehennemden uzaklaştırır. Ne kadar? Kebur dihurabin, taarafarkan, hatta mahate harama buyurdu. Söylüyoruz. Bir karga yavruyken yuvasından uçsa, bir karga yavruyken yuvasından uçsa, havada dolaşsa dolaşsa en çağına gelse ölse. Kaç sene yaşarsa onun ömrü kadar uzaklaştırır cehennemden diyor. Kitapta diyor ki kargana kadar yaşar 100 seneden başlar 500 seneye kadar yaşar. Efendimiz diyor ki en yaşlı ölen karganın ömrü kadar. Yani 500 senelik cehennemle arana Rabbimiz perde koyacak. Bu Receb-i Şerif ayında verene. Bu ay girmeden bu yoktu. Bu müjde şimdi. Ah o cehennemi bir gördüğümüz vakit Kabirden çıktığımız vakit 500 senelik mesafeden gürleme sesi duyulacak. 500 senelik mesafeden gürleme sesi duyulacak. Estağfirullah İdâ <gülüyor> râetum min mekânim ba'idin sev'ûlâ tegayyudan ve فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبرا لا تدعوا اليوم سبرا واحدا وادعوا سبرا كثيرا لذلك خير أم جنة الخلد التي بعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء نخال Cehennem onları gördüğü zaman diyor. Cehennem görüyor. Kabirden çıkanları gördüğü zaman daha uzaktan 500 senelik yoldan diyor. Öyle bir öfkelenecek, gazablenecek. imansızlara karşı, Allah'ın yoluna vermeyenlere karşı kükreyecek böyle. O daracık yerlere atıldıkları zaman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 Müttakilere söz verdiğim ebedi cennet mi hayırlı? Müttakî kimdir? Üddettil müttakî, cennet müttakîlere hazırlandı, kimdir müttakî? اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> يُنْفِقُونَ فِي السَّرٰىٰي وَالضَّرٰىٰ Bollukta da darlıkta da verenler, onlara hazırlandı. Hz. Ali Efendimiz gibi, Hazreti Fatıma Anamız gibi,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 Bizim ne nefsi masraflarımız ne şahsi masraflarımız Allah'ın yoluna geldi elimiz titriyor. En kötüsünü, en çirkinini, en ucuzunu, en kirlisini arıyoruz. Ne billah O cennet size karşılıktır. O cennet varacağınız yerdir. Gelin istediğinizi bulun Allah'a buyuruyor. Ebedi kalacaksınız hiç çıkmayacaksınız. Müttakî olun. Malımınızı, canınızı bana verin. Cennetimi, cemalimi alın. Pazarlığı bozmayın. İnna Allaha <Gülüyor> ve Kur'an dolmuş taşıyor. Bu infak infak infak gece gündüz gizli açık verenler. Gelsinler ücretlerini benden alsınlar. o <gülüyor> Rabbim korku yok, üzüntü yok. Şimdi İnşallah Rahman bu fazileti duyalım. Bir müjde daha diyeyim size. Rasulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem.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 görmeden ölmeyelim. Talebe alim yetiştirmeden yerimize ölmeyelim. Allah'ımız ruhumuzu İslam nizamını göstermeden almasın. Amin. Biz buna yalvarıyoruz. Bir müminin sıkıntısını açana Rabbimiz firdevs-i âlâda bir köş verecek diyor Metebe Sarî. Gözünün gördüğü kadar. Recep ayına maksud. Elâfe ekrimu'ş-şehra Recep yükimkumullahu eldi kerame Siz Recep ayında Allah'ın yoluna verin.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 Miraç gecesi Recep-i Şerif'in 27. gecesi bu cami-i şerifte sohbet edeceğiz inşallah. Zaten salı yarısıyor. Buranın sohbetinin gecesidir. Program değişikliği yok. 19 Ocak salı Miraç gecesi buradayız inşallahü Rahman Allah bir mani vermezse efendimizin Miracını